ve cehennemden azat edilmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle sevdiği insanların sevgisini, sevdiği amellerin sevgisini bizlere nasip etsin. İçimizden iman üzerine vefat edenlere Allah Azze ve Celle rahmetiyle yargılasın. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Evet kardeşlerim. Hepinize selamun aleyküm dedik. Bugün sohbetimiz yine iman üzerine, iman meselelerinden en son şefaatle alakalı günahların şefaat edilen bölümüyle devam etmiştik. Bugün de aynı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani günahlar küçük ve büyük olarak ne yapılır? İkiye ayrılır. Sonra itikadi günahlar veya ameli günahlar diye ne yapar? Ayrılır. İşlendiği nevine göre de ne yapar? Fiil ve fail ilişkileri vardır. Buna göre de tabii ki Allah azze ve celle'nin kitabında Resulullah'ın sünnetinde bildirdiği gibi cezası veyahut da neyi vardır? Mükafatı vardır. Hiç kimse Allah adına ne yapamaz? Konuşamaz. Allah adına hüküm ne yapamaz? Veremez. Söyleyeceği bir şey varsa bu ya Allah'ın Kitabından ya Resulullah'ın Sünnetinden ya da her ikisinden ne yapması olması gerekir. Mesela her sohbette aşağı yukarı yeri geldikçe zikrettiğimiz İbnü Mesuta Allah kendisinden razı olsun bir adam geliyor ben hanımı diyor ne yaptın, 99 talaklan boş adımdır ben bilmiyorumdur. O zaman sen bir şey söyle bir adam diyor Allah'ın dininde. Bizim bildiğimiz üç talak var diyor. Sen bunu ne yapmışsın? 99'a çıkarmışsın. Biz bunu ne yapamayız? Çözemeyiz diyor. Yani Allah'ın dininde olmayanı, Allah'ın dinindenmiş gibi ne yapamazsın? Ve Veyahut bak şurada da şöyle geliyor deyip, Allah'ın koymuş olduğu hükmü biz değiştirme hakkına neyiz? Sahip değiliz. Allah Azze ve Celle bir yerde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen fasıklardır derken, o nedir? fasıktır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen zalim diyorsa o nedir? Zalimdir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafir diyorsa o nedir? Kafirdir. Ne biz kafiri müslüman yapma ne de zalime kafir deme hakkına neyiz? Sahip değiliz. Öyleyse dinde gelen emir ve neyle neyse bunu olduğu gibi alır. Hayatımıza ne yaparız? Geçiririz. Sahabenin bir tanesi bir tanesine geliyor. Diyor ki Halife ve Ömer ne yaptı? Radiyallahu anh'lar, Allah kendilerinden razı olsun. Temettü haccını yasakladı. O sahabe ne diyor sorulan? Allah Resulü bunu ne yaptı? Yaptı. Ama diyor halife, babam Ömer yasakladı. Subhanallah diyor. Ben sana Allah Resulü yapmış diyorum. Sen daha hala falan filan yapmamış, yasaklamış diyorsun. Ben senin başına taş yağmasından ne yapıyorum? Korkuyorum diyor. Yani demek ki dinde geçerli olan neymiş? Allah'ın ve onun Resul'unun sözüdür. Allah azze ve celle kitabında dediği gibi mümin Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde mümin erkek ve mümin kadının bunda seçme hakkı nedir? Yoktur. Ne yapacak? İşittik, itaat ettik. Bitti. Ali sallallahu aleyhi ve dediği gibi ben size bir şey emrettiğimizde gücünüz nispetinde bunu ne yapın? Yeni, i̇yi hayata amelimize geçirmeye çalışın diyor. Bari gücünüz nispetinde diyor. Bir adam geliyor, haç her sene farz mı diyor. Allah Resulü ne yapıyor? Sukut ediyor. Her sene mi diyor? Sukut ediyor. Her sene mi diyor? Sukut ediyor. Daha sonra diyor ki evet deseydim her sene farz olacaktı. Ve ümmetin buna güç ne yapmayacaktı? İlkiştiremeyecekti diyor. Yani hani Allah Resulü'nün sözü geçerli değil ya bu dinde birilerine göre? Kur'an bize yeter diyorlar ya, bak, evet deseydim diyor. Her sene ne olacaktı? Farz olacaktı diyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Evet, rivayetlere devam ediyoruz. Yezid el-Fakir anlatıyor. Haricilerin bir görüşü çok hoşuma gitmişti. Genç birisiydim ve kalabalık bir grupla haç için yola çıktık. Medine'ye uğrayınca Cabir bin Abdullah'ın bir direğin dibinde oturmuş oradakilere Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini anlatırken gördük. Cabir cehennemliklerden bahsedince Ey Allah'ın Resulü'nün sahabesi bu anlattığınız şey nedir? Halbuki Allah sen cehenneme kimi sokarsan onu şüphesiz rezil etmiş olursun. Ve oradan çıkmak isteyenlerin her defasında geri çevrilirler buyurmaktadır. Siz hala ne diyorsunuz dedim. Cabir dedi ki ey genç sen Kur'an okuyor musun? Ben evet cevabını verdim. Cabir Allah'ın Resulullah'ı göndereceği makamı Mahmud'u işitti ne diye buyurdu. Evet cevabını verdim. Cabir, Hazreti Muhammed'in makamı Mahmud'u, Allah'ın onunla cehennemliklerden bazılarını oradan çıkarmasıdır dedi. Sonra sıratı ve insanların oradan geçmesini tarif etti. Anlattıklarını iyice ezberleyememiş olmaktan korkarım. Ancak söylediklerine göre bazıları cehenneme girdikten sonra Cabir'in adını söylediği çubuklar gibi çıkacaklar ve cennet nehrinden birine girip yıkanacaklar. Çıktıklarında ise bendeya sayfalar gibi olacaklar. Geri döndük ve vah size. Sizce bu ihtiyar Ali Selatü vesselam adına yalan mı söyler deyip geri döndük. Vallahi aramızdan sadece bir kişi ayrıldı buyurmuştur. Bunu İmam Müslim naklediyor aynı zamanda. Bu hadiste aynı zamanda haricilere nedir? Tam bir reddiyedir. Çünkü sorduğu soruyu Dikkat ederseniz e, bu ayetler varken yani onlar Kur'an okuyacaklar, kırtlaklarından aşağı ne yapmayacak? Geçmeyecek. En güzel yaptıkları tekfircilerin veya haricileri nedir? Allah'ın ayetlerinden içlerindeki veyahutta da e, kendi inançlarını doğrultusunda sözlerini destekleyici ayetleri getirerek bak Allah böyle diyor, böyle diyor deyip o ayetlerden yola çıkarak onlara renklerini ne yapıyorlar? Kendileri veriyorlar ve olay böyle diyorlar. Cabir ne diyor radıyallahu anh? Onlara hadisle cevap vererek olayı ne yapıyor? Çözüyor. Kendi gruplarının yanına geldiklerinde, kavimlerinin yanına geldiklerinde bir kişi inanmayıp ne yapıyor? Onlardan ayrılıp gidiyor. Allah hepimize hayır versin. Aynen Ali radıyallahu anh'ın zamanındaki vakayı hepiniz hatırlarsınız. Ali radıyallahu an haricilere gidiyor. Gitmesiyle şey İbn Abbas. Gidiyor. Gitmesiyle ne yapıyor? Geri geliyor. O zaman müminlerin emiri kim? Ali. Ey amcamın oğlu diyor İbn Abbas'a ne çabuk geldin. Yani seni dinlemediler mi? Allah Resulü diyor bize iki emanet bıraktı. Biri Kur'an biri de nedir? Sünnettir. Onlar Kur'an almışlar sünneti bırakmışlar. Ben de ondan meseleyi çözdüm, geldim diyor. Bakın bu mesele de böyle. Bir hadisle mesele ne yapıyor? Bitiyor. Şefaat kime yapılırdı? Geçen hafta işledik. Ümmetimin büyük günah sahiplerine. Peki tekfizciler ne derler büyük günah işleyenlere? Ebedi cehennemlik derler. Cehennemden de ne yapmayacak? Çıkmayacak derler ki. Ve Alimram 92 ve secde 20'yi deminki mealini verdiğim bu ayetleri gündeme getirerek ebedi cehennemde kalacaklarına inanırlar. İşte Cabir'de, Allah kendisinden razı, Cabir bin Abdullah da onlara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a verilecek makamı Mahmud'un olduğunu bilmez misin ki ayetler sabit? Evet, işte bu nedir? Şefaattır diyor Ve... E, Ezberleyebildiğim kadarını ezberledim. İşte onlar çubuk gibi çıkacak rivayetini hatırlayacak olursanız geçen hafta işledik. En son kimler kalacak? Taşlaşmış, kömürleşmiş. O insanları ne yapacak Allah Azze ve Celle? Cennetteki ab hayat suyuna atacak. Onlar kim? Kalplerinde hardal tanesi kadar iman kalan, inanan insanlar. Ama günah işlemiş. O günahta onların cehennemde o kadar kalmasına, o kadar azap görmesine sebep olmuş. Ama kalbinde hardal tanesi kadar ne var? İman var. İşte bunlar ağabey hayat suyuna atılacak ve oradan mantarın bittiği gibi sudan ne yapacak? Bitecekler diyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözüne devamlan diyor ki onların alındarında ne yazacak? Allah'ın azaltıları. Belli bir mühlet geçtikten sonra onlar diyecekler ki ya Rabbi bizim şu alnımızdaki lekeyi temizle. Yani cennette cennete girmiştir. Kömürleşmişler. Oradan Allah rahmet etmiş. Ne diyorlar? Bizim alnımızdaki şu lekeyi Allah'ın azatları. Ve Allah azze ve celle onu da ne yapacak? Silecek. Diyecekler ki onlar cennette bize yeri yok. Hani insan biz geldik. Gözünüzün gördüğü ve bir o kadar yeri bense ne yaptım? verdim diyecek evet. ve onlar da cennette ne yapacak kalacak sonra ne olacak ölüm alaca bir koş şeklinde gelecek diyor ve hadis ne yapıyor devam ediyor evet Allah hepimize hayır versin hayırdan ayırmasın kardeşlerim emre hoş kardeşim Ebu Said'in bildirdiğine göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu cennetlikler cennete Cehennemlikler de cehenneme girince Allah Azze ve Celle kalbinde hardal tanesi kadar hayır olanı cehennemden çıkarın buyuracak. Deminki söylediğimiz rivayetin bir deyişi. Cehennemden yanmış, kıpkırmızı olmuş ve taşlaşmış bir şekilde çıkarlar ve abı hayat denilen nehre atılırlar. Orada sel suyunun getirdiği tanenin bittiği gibi yerden biterler. Aleyhissalatü Vesselam o tanenin sarı ve eğilmiş olarak bittiğini görüyor musun buyurmuştur. Bu rivayette Bukhari'de gelmiştir kardeşlerim. Hatta bunu anlatırken hatırlarsanız Bukhari okuyanlar bilir. Sahabeden bir tanesi kalkıyemen ey Allah'ın Resulü diyor. sen falan yerde diyor çobanlık yaptın mı diyor. Evet diyor aynı oradan diyor mantarım bittiği gibi diyor, anlattım diyor. Yani aynen oradan bittiği gibi. Aleyhisselatü Vesselam bakın akidevi bir mesele, mahşeri bir mesele, hesabi bir meseleyi ne yapıyor? Gözlerinin önünde olan tabiattan yani bir sudan, bir mantarın bitmesi gibi onlara o kadar kolaylaştırarak anlatıyor ki sahabe onu ne yapıyor? Çok güzel anlıyor, analiz ediyor ve meseleyi ne yapıyor? İdrak ediyor. Yani bu din gecesi gündüzü gibi apaydınlık bir yolda bırakılmış bir dindir. Allah hamdolsun. Yine gelen rivayette kardeşlerim, eden geliyor. Aleyhisselatü ve Selam, cehennem ateşi cehennemliklerden bazılarının topuklarına kadar, bazılarının bellerine kadar, bazılarının köprücük kemiklerine kadar ulaşır buyurmuştur. Müslümanın ziyadeliğinde ise kiminin dizine kadar gelir, diyor. Şimdi bu rivayete baktığımızda kardeşlerim, insanlar diyor mahşer yerine toplandığında, bu şefaat meselesinden işte o zamanda herkesin amel defteri kendisine verildiğinde sağdan, soldan, önünden ya da arkasından, ki Rabbimiz sağından alanlardan eylesin. Orada defterimi gören, Güneş de bir ziraya inecek yani aynı şeye. Artık ter basacak insanlara günahı nispetinde. Kimi öyle terleyecek ki topuklarına kadar. Kimi öyle terleyecek ki dizlerine kadar. Kimi öyle terleyecek ki diyor artık o ter ne kadar çıkacaksa. taşı ı köprücü, kemiklerine kadar. Kimi de onun içinde ne yapacak? Batacak diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oradaki o dehşet veren olayı bu şekilde bizlere ne yapıyor? Anlatıyor kardeşlerim. Allah hepimize yardım etsin. Allah Azze ve Celle orada bizleri selamette kılsın. Beyhaki diyor ki, Sabit'in Atabin Yeser'den, onun da bu Said'den bize bildirdiğine göre, Allah Resulü ve Vesselam, Allah'ı görme sırat ve müminlerin ondan geçişini anlatan bu hadiste, Bundan bahsetmiş ve şunları söylemiştir. Ey Rabbimiz, kardeşlerimiz bizimle namaz kılıyorlardı. Bizimle oruç tutuyorlardı. Bizimle beraber cihad ediyorlardı. Buna rağmen onları cehenneme koydun. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Gidin ne kadar tanıyabildikleriniz varsa oradan ne yapın? Çıkarın. Müminlere deniyor. Çünkü orada da Allah'ın izin verdiği müminler, izin verdiği müminlere bu şekilde ne yapacak? Şefaat hakkı verecek. Ve müminler onların yanına gelecek. Onları yüzlerinden, namaz izlerinden, abdest izlerinden tanıyacaklar. Ateş onların suretini yemeyecek. Ateş onlardan kiminin ayağına, kiminin bacağının yarısına kadar, kiminin diz kapağına kadar isabet etmiştir. Ve oradan birçok insanı çıkaracaklar. Sonra dönecekler, aynı şeyi söyleyecekler. Ya Rabbi bu benim kardeşim, birlikte sohbete gittik, birlikte seni andık, birlikte seni zikrettik, senin için bir araya geldik gibi. Allah Azze ve Celle gidin, kalbinde bir kıraat ağırlığında hayır olan kim varsa onları oradan çıkarın buyuracak. Onlar, müminler yine gidecekler, Allah'ın izin verdiklerini oradan çıkaracaklar sonra dönecekler yine aynı şeyi söyleyecekler ve sonunda Allah azze ve celle gidin kalbinde zerre kadar iman olan varsa o tanıdıklarınızdan onları ne yapın çıkarın buyuracak kardeşlerim. Bunu da İmam Müslim nakletmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Ebu Said radıyallahu anh diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Bu hadisi anlatınca eğer inanmıyorsanız Allah Şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz. Zerre kadar iyilik olsa onu kat kat artırır ve yapana büyük bir ecir verir. Ayetine bakın derdi. Nisa 40. ayet okundu. Müminler ey Rabbimiz cehennemde hayırlı hiç kimseyi bırakmadık deyince Allah azze ve celle melekler şefaat ettiler, peygamberler şefaat ettiler, müminler şefaat etti. Şimdi ise merhametlilerin en merhametlisi kaldı der diyor. Yani Allah Azze ve Celle. Ateşten bir avuç alarak yanarak kömür haline gelmiş insanları çıkarır. Ab-ı Hayat adı verilen bir nehre atar ve nehrin iki tarafında selin getirdiği kumda tane biter gibi onlar biterler. Sizler o tanenin gölgede kalan kısmının sarımtırak, güneşte kalan kısmının, kısmının yeşil olduğunu görmüyor musunuz? Biz ey Allah'ın Resulü, sanki sen çölde çobanlık etmişsin deyince, Aleyhisselatü Resulam, artık Abi hayat nehrinden, boyunlarında inciden gerdanlıklar olduğu halde çıkarılırlar, cennete gönderilirler. Bunlar, işlenmiş bir amelleri, takdim ettikleri bir hayırları olmaksızın Allah'ın cennete koyduğu ve adları yun olan kişilerdir. Allah onlara dilediğiniz şeyi alın, aldığınız her şey sizindir buyuracak. Onlar almayı bitirince keşke Allah aldığımız şeyleri bize verse diyecekler. Allah Azze ve Celle ben size aldığınızdan daha üstününü verdim buyurunca. Onlar ey Rabbimiz aldığımızdan daha üstün. Ne var ki diye sordular, Allah Azze ve Celle sizden razı olmam ve size gazap etmemem buyurmuştur. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim, bunu İmam Müslüm nakletmiş, Allah kendisinden razı olsun. Bu rivayette gösteriyor ki, şefaat nedir? Hak'tır. Şefaat Allah'ın izniyle Allah'ın izin nedir? Ve ümmetin büyük günah sahiplerindendir. Dikkat ederseniz kalbinde zerre kadar iman kalmış. Ama ne bir ameli, ne bir hayrı ne yapmamış? Kalmamış, taşlaşmış, kömürleşmiş. Ama İslam itikadının temel taşları var. Bu taşlardan bir tanesi nedir? Cennete iman ehlinden başka kimse ne yapmayacak? Girmeyecek. Müşriklere, kafirlere Allah cenneti ne yapmıştır? Haram kılmış. Onlar kesinlikle ne yapmayacak? Girmeyecek. Öyleyse burada artık e, bizler şimdi belki idrak edemiyoruz ama her insan kendi nefsini şöyle bir hesaba çekerse küçük, büyük ne kadar günah işlediğini ne yapar? Bilir. Gözüyle, diliyle, ameliyle, artık işlemleriyle, kulaklığıyla, Allah'a karşı hakkıyla, amellerdeki gevşekliğiyle artık her neyse. Verdiği sözlerle, ticaretiyle, aile hayatıyla, arkadaş hayatıyla, sosyal, artık her neyse hangi taraftan bakarsanız bakın. E, her konudan bir tane günah işlese insan ne olur? He? Ne olur? Her günahta beyaz sayfaya bir nokta bir nokta koyduğumda ne olur? Kapkara olur. Kapkara olur. Allah bizlere manfiret etsin. Günaha değil, hayra. Cehenneme değil, cennete hırslı olanlardan eylesin bizler. Evet. Devam ediyoruz kardeşler. Beyhaki diyor ki, Allah kendisinden razı olsun, Bukhari ve Müslümin rivayetine göre gelen rivayette kıssanın sonunda şu ibarede vardır diyor ziyadelik. Aleyhisselatü Vesselam, Allah dile deyince kul Temenni eder ve bitirince de Allah Azze ve Celle falan ve falan şeyi de iste buyurur. Ona daha ne isteyeceği hatırlatılır. Kulun istekleri bitince Allah Azze ve Celle bunlar ve bunun bir misli daha senin der ne yapar? Keremliğini, cömertliğini orada gösterir. Ama demin rivayetin en sonunu hatırlayacak olursanız ne diyor? Bundan daha üstünü neydi? He? Senden razı olmam ve sana kazap etmemem. Allah hepimizden razı olsun. Allah Azze ve Celle gazabından rızasına bizleri sevk etsin kardeşlerim. Bu halde gelen bir rivayet vardır ki Ayşe annemiz anlatıyor. Bir gün diyor Allah Resulü diyor, yok diyor. Başka hanımlarına gitti zannettim diyor. El yordamıyla baktım, ayakları dikili, kendisi secdede ve sabaha kadar şöyle dua etti diyor. Gadabından rızana, senden yine sana sığınırım. Gün ışıyıp da baktığımda diyor, o gözyaşında aha aha diyor mübarek sakalından şöyle iz yaptığını gördüm diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Yani Hatemül Enbiya, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle dua ediyor. Allah Azze ve Celle'nin kadabından rızasına sığınıyorsa, senden sana sığınıyorum diyorsa, bizim ne yapmamız lazım? Kendimize çeki düzen vermemiz ve Allah korkusunu, Allah sevgisini iyice ne yapmamız yerleştirmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü insanın takvası ihlasından amelinden samiyetinden gelir. Eğer takva yoksa, ihlas yoksa, samiyet yoksa demek ki hayata yok. Demek ki salih amel de yok. İnsan kendine çekinmeden vermesi gerekir. Çünkü utanılması gereken, çekinilmesi gereken, haya edilmesi gereken önce bir ne var? Rabbimiz vardır. Evet. Allah bizleri haya eylesin. Devam eden rivayette Abdullah bin Mesud'dan geliyor. Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü ve Vesselam şöyle buyurdu. Şimdi rivayetler aynı gibi geliyor ama ziyadelikler olduğu için tekrarlıyorum. Yoksa benim uslubum tekrarlamak değil ama sonlarında bir cümle geliyor ki o meseleyi değiştiriyor. Cennete en son girecek ve cehennemden en son çıkacak kişiyi biliyorum. Bu kişi emekleyerek çıkacak ve Rabbi ona cennete gir diyecek. O diyecek ki cennetin dolu olduğunu görüyorum. Bana yer yok. Allah Azze ve Celle ona üç kere diyecek ki cennete gir. gir. O da aynı cevabı verecek. Cenneti dolu görüyorum. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle sana dünyanın on katı var buyuracak. Diyor. Yani dünyayı düşünün. Düşünebiliyor musunuz alabildiğini? Yani, o küçük diyor, bana yer yok diyor. Allah Azze ve Celle ne diyor? Kime diyor veli? En son emekleyerek çıkana. Yani en son emekleyerek çıkana bu mükafat veriliyorsa, bir de Rabbimizi razı edene, gir rahmetimle cennete gir dediğine vereceğini düşünün kardeşlerim. Allah bizleri bol bol salih amel eylesin. Evet. Devam eden rivayet Enes'ten geliyor. Allah kendisinden razı olsun. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bir adam cehennemde bin yıl. Ey Hannan, ey Mennan diye seslenince Allah, ey Cibril bana bu kulumu getir buyurdu. Cibril gidip cehennemliklerin sıkıntı içinde ağladıklarını görür ve geri dönüp Rabbına bildirir. Allah Azze ve Celle git onu bana getir buyurur. O falan yerdedir buyurur. Cibril gidip adamı getirince Allah Azze ve Celle ey kulum yerini ve menzilini nasıl buldun diye sorar. Adam en kötü yer ve en kötü menzil der. Allah Azze ve Celle kulumu geri götürün deyince adam Beni oradan çıkardıktan sonra tekrar göndermeni beklemezdim der. Bunun üzerine Allah meleklere kulumu bırakın buyurur. Evet. Allah hepimize hayır versin. Tabii burada önemli olan nedir? Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan insandır. Ama diğer ifadelerle böyle direkt baktığımızda birçok cehennemde kalan insanlarla gelen Meselelere baktığımızda Allah Azze ve Celle birincisi hiç kimseye ne yapmaz? Zulmetmez. Zulmü kendi nefsine ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Kul ancak kendi nefsine zulmeder. Mesela bir kıssada ayette geliyor. Size uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Bu yalın ateşten haber vermedi mi? Verdi. Siz ne yaptınız? Yalanladık. İşte o yalanladığınız ateşi ne yapın? Tadın. Bunun gibi birçok ne var? Rivayet var. Ayet var. Gelen nakiller var. Yine o kadar çok sesleri çıkacak ki Allah zikredecekler. Burada kalbinde iman olduğu için Allah Azze ve Celle getirin diyor bakın. Allah'ın adını zikredip yalvaracaklar. Şefaat dileyecekler. Melek onlara gelecek. Diyecek ki diyor size uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Siz ne yaptınız? Yüz çevirdik. Yalanladık. Şimdi sizin de sesiniz ne yapmayacak? Duyulmayacak. Sizin de yüzünüze ne yapmayacak? Bakılmayacak. Bunlar kim? Ebedi ateşte kalanlar ve onların artık içecek isteyecekler. Onlara irin, meni, artık her türlü pislik, kaynar bir şekilde verilecek. Onlar içtiğinde bütün bağırsakları patlayacak ve gelen nakillerde baktığımızda bunların şeyi ne yapacak? Azabı bu şekilde devam edip gidecek. Kimi kızgın yanan bir dağa doğru çıkması emredilecek. Alttan vuran ateş bütün yağlarını, kemiklerini eritecek. Dağın başına geldiğinde çığlık çığlığa kalıp tekrar ateşe düşecek. Tekrar o diriltilecek. Tekrar oraya ne yapacak? Sürülecek. Bunun azabı böyle devam edecek veya devam edip gidiyor. Yani cehennem de dereke dereke azap da ne? Dereke dereke. Aynen günahlar nasıl değişik değişikse, isyanlar nasıl değişik değişikse, nevi yapılış şekli, insanlara karşı Allah'a işlenen suçlar nasıl değişikse, orada da cezaları nedir? Bu şekildedir. Allah bizi de nestimizi de cehennemden, cehennemin azabından korusun kardeşlerim. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz, Namazda selamdan önce dört şeyden Allah'a sığınmadan selamı ne yapmazdı? vermez. Bunlardan birisi nedir? Kabir azabı. Birisi cehennem azabıdır. Allah bizleri mağfiret etsin, dualarımıza icabet etsin. Evet. Ee, burada Beyhaki diyor ki, açıklamamızın bu muhtevada da Beyhaki'nin dediğini de nakledeyim. Burada diyor Allah günah ve hatalar işleyen tevhid ehlinden bahsediyor ve tevhid ehli olduğu için ona bu muameleyi yapıyor. Meleklere durun, buraya götürün demesi onun tevhid ehli olduğunu nedir alametidir. Diyor. Evet. Allah kendisinden razı olsun. Devam eden rivayette Eşaş bin Cabir der ki: Hasan-ı Basri'ye ey Ebu Said Ateşten çıkmak isterler, çıkamazlar. Onlara sürekli azap vardır ayeti hakkında, ne dersin diye sordu. Maide 37. Eliyle baldırına şöyle vurup, Onlar cehennem ehli, ebedi kalacak olanlardır. Diğerleri ise günah işlemiş kişilerdir. Sıratta onlardan intikam alınacak, sonra affedilecek. Yani Sırat'ta intikam alınacak derken ne anlatılmak istiyor? Sırat köprüsünün üzerinde, Bukhari Müslüm okumuşsanız veya bir hadis kitabında, orada çölde yetişen o dikenler gibi dikenlerin olduğunu söylüyor. Nasıl o çölde giderken ayağına takılıyor, böyle bir tarafını çiziyor, bir tarafını çekiyorsa, günah işleyenleri ne yapacak onlar? Çekip çekip aşağı alacak. Günahı nispetinde orada Azabı görecek sonra ne yapacak? Çıkacak. Buradaki anlatmak istediği bu. Yani onlar sıratla günahkar olanlar e, azaplarını görecek. Yani intikam alınacak derken burada intikam kastı işlemiş olduğu günah kadar ne yapacak? E, şeyini orada cehennemde e, cehennem derekelerinde o e, şeyi verecek. Ondan sonra geçecek. Yani aynen bir yerimiz kirlendiğinde, elimiz kirlendiğinde ne yapıyoruz? Ha? Yıkıyoruz, temizliyoruz. Orada da günahlardan, ateşten temizlenecek. Bu kadar. Ateş hepsini temizleyecek, cennete tertemiz girecek. Hiç pislik kalmayacak. O yüzden buradan temiz giderseniz oradan müşküler kalmaz. Evet. Devam eden rivayette, Kays bin Talbin Ali'nin bildirdiğine göre, ben insanlar arasında şefaati inkar edenlerin en azılısıydım. Cabir bin Abdullah'a gidip cehennemliklerin orada ebedi kalacaklarından bahseden ayetlerden bütün bildiklerimi okudum. Bana dedi ki, ey talk sen Allah'ı kitabını ve Resulullah'ın sünnetini benden daha mı iyi biliyorsun? Bunu anladınız mı? Bu da sizin karşınıza böyle bir insan geldiğinde ilk vereceğiniz nedir? Cevap. Çünkü sünnet ehlinden bidat ehli dinli daha iyi ne yapamaz? Bilemez. Onu bir durduracaksın. Okuduğun ayetler cehennemin ehli yani ebedi kalacaklar içindir. Ancak diğerleri işlediği günah sebebiyle azap görürler. Sonra oradan çıkarılırlar. Biz de senin okuduğunu okuyoruz. Ama şefaatı inkar etmiyoruz. Şefaat vardır ve Allah Azze ve Celle kullarına şefaat hakkını ne yapmıştır? Vermiştir diyor. Bunu anladınız mı? Onlar Kur'an okurlar. Gırtlaklarından aşağı ne yapmaz? Geçmez. Bunun manası bu işte. Ayetleri getirirler. Ayetlere kendi renklerini verirler. Allah'ın boyasıyla boyanmazlar. Allah'ın indirdiğiyle hükmet derler. Ama kendileri ne yapmaz? Hükmetmezler. Buradaki inkarları budur. Hani gün kardeşlerden birisi grupta soru soruyor. Hocam diyor bu hadis inkarcıları tekvücü mi diyor. Her bidat ehli, yani her bidat ehlinin fırkasında tekvücülük vardır. Hepsinde vardır. Alınıtlak, kendi düşüncelerini savunmayan herkese kafir derler. Bu her fırkada vardır. Evet. Yine devam eden rivayette Cabir bin Abdullah'ın bildirdiğine göre Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir topluluk cehennemde yandıktan sonra çıkıp cennete girecektir. Amr diyor ki Ubeyd bin Ömer'den bildirdiğine göre ve Vesselam bir topluluk cehennemden çıkıp cennete girecek. Bir adam ey Ebu Asım bu anlattığın hadis de nedir diye sorunca Ubeyd bin Ömer Yanımdan uzaklaş, ey görgüsüz bunu 30 tane sahabeden işittim ben. Diyerek inkar etmeye kalkan, o pis fikri yaymaya çalışan insanı ne yapıyor? Uzaklaştırıyor. Biz ne yapıyoruz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kaval çalan bir çobanı gördüğünde ne yapıyordu? Terkisinde İbn Ömer var. Merkebi çobanın üzerine sürüyor, kulaklarını ne yapıyor? Tıkıyor. Yani önce onu duymayacaksınız. O sesler ne yapacaksınız? Uzak duyacaksınız. Aynı bu pis fikirler, batıl fikirler, Allah Azze ve Celle'nin dininin getirmediği, Resulullah'ın sünnetinde söylemediği söz ve davranışlar aynı hastalıklar gibidir kardeşlerim. Öyle bir yayılır ki, öyle bir insanda yer tutar ki sende eğer bunun doğru karşılığı yoksa yanlış gelen bir şey seni ne yapar? Bozar. Bugün bakın tekfirci dediğimiz, harici dediğimiz insanların işte imamların arkasında namaz kılınmaz, işte cuma kılınmaz, cumanın şartları diye getirdiklerinde Allah aşkına bir tane Kur'an ve sünnetten delil var mı? He? Yok. Sadece akli onun için Kur'an ve Sünnet'ten beş tane nasla onların karşısına çıktığınızda sadece sizi işte bunlar tağut, işte bunlar şöyle, bunlar belam ancak yan yollardan sizin getirdiğiniz hiçbir şeye karşılık ne yapamazlar? Veremezler. Bu imamların arkasında kılınmaz. Sen geç kıldır. Sen kıldır. Bunlar kılınmazsa. Bu camide namaz kılınmaz. Tamam. Sahrada kılalım. Gel kıl, koca dükkanlarının orada boş araziler var. Gel, millet görsün namaza dursun değil mi? Ya yani ne getirirlerse getirsinler, getirdikleri hiçbir şey dinden nedir? Değil. Ondan sonra işte peygamber zamanında cuma var mıydı? Peygamber kılmış mı? Allah Resulü Mekke'deyken Medine'de ne yapıyorlardı? Cuma namazı kılıyorlardı. Bir devlet namazı olsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'deki devleti var mıydı? Yok. Bir reis miydi? Devlet başkanı mıydı? Yok. Bir siyasi namaz değil. Allah'ın emrettiği nedir? Bir namazdır. Ve bakın Cuma Suresinin 9-10-11. ayetleri Mekki mi medenindir? Evet. Bakın be. Ne diyor? Kervan gelince Aleyhisselatü Vesselam hutbedeyken Sahabeler, o zaman kıttık zamanı, zil seslerini duyunca dışarıya çıkıveriyorlar. 13-14 kişi içeride kalıyor. Yani amel, aynı abdeste olduğu gibi, amel daha önce sünneten, yani cuma namazı farz kılınmış, ayetle tescillenmeden önce kılınmaya başlanmış, Medine'de kılınmış, daha sonra ayetle bu ne yapılmış? Sabitleşmiş, hükmü konmuş. ve Selam ilk cumasını, Mekke'den Medine'ye giderken o cuvasa denilen mevkide bugün Cuma Mescidi var değil mi Arunur'da? Orada kendisine gelenlerle, yanındakiyle e, rehber edindikleri insanla sayı kırka ulaşmıştı. İlk Cuma'sını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yolculukta kıldı. Daha önce kılınıyordu da. Bugün Şafi mezhebi tutar. Kırk olmadan Cuma nedir? Fakas değil der. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam Orada kıldığında tevafuk ne yapmış insanlar? Kırk kişiye gelmiş. Sayılan bunun alakası yok. Cemaat nedir? 2'den fazladır. İki kişi yan yana geldi mi Cuma'yı ne yapabilir? Çok rahatlıkla kılabilir. Ama küçücük odalarda şurada burada değil. Herkesin secde ettiği, bildiği bir yerde. Bir de günümüzün bidatları var. Hani Cuma'ya gitmeyen hani kafir oluşuyor. olur, bunun arkasına gidilmez. Bu bidatçı da kılınmaz diyorlar ya. Kendileri fosif fosif sigara içiyorlar. Cami şurada. Nerede? Bodrum'da mı kılıyorlar? Evlerde, küçük yerlerde, derneklerde cuma kılıyorlar. Caiz değil. Ama burayı Allah'a vakfedersen, burayı mescit olarak açarsan sıkıntı yok. Ama burası sadece sohbet ettiğimiz, haftanın iki günü geldiğimiz nedir? Bir yerdir. Burada cuma kılınmaz. Kesinlikle caiz değildir. Ha tekfir edilir mi? O da biraz zor Tekfire de girer mi? Dinde böyle bir şey ben bilmediğim için Diyemem ama yaptıkları Nedir? Bir bidattır Tirmizi'de gelen rivayette Kim Allah'ın dininde Emretmediği, yapmadığı bir şeyi Bir bidatı çıkarırsa Çok ağır ifadeler var Allah, melekler Peygamberler, müminler Onlara ne yapsın? Lanet etsin diyor Lanet ediciler de lanet etsin ve Allah diyor onlara tövbe etse tövbelerini kabul etmesin. Çok ağır bet du'a var. Çok ağır bet du'a var. Öyleyse bir amel işlemeden önce dinde bunun deliline bakacan arkadaş. Ben yaptım oldu yok. Vay bu imamı beğenmedim. Boyu kısa yok güdüktü yok şöyleydi. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok ya. Yani. Vay ben bu camiyi beğenmedim. Git beğenin cami dedi beğenmiyorsan cami yok la. Gittik mi var yani. Onun için bu Allah'ın dinindeki amelleri kafamıza göre şekillendirme, kafamıza göre bidat ne yapamazsın, işleyemezsin. Kendin bir günah işleyebilirsin. Allah affeder. Ama milleti ne yapamazsın? Saptıramazsın. Saptırdığın zaman işin rengi ne yapıyor? Değişiyor. Mesela adam diyor ki: "Ya Allah affetsin, sigara içiyorum." diyor mesela. Bu insanın ferdi bir günahıdır değil mi? Sigara da haram mı olurmuş ya? Dinde ben buna haram olduğuna inanmıyorum derse işin rengi ne yapar? Değişir. Yani şimdi fiili işlemek ayrı bir olay. Haram mı demek? Ayrı bir olaydır. Allah'tan geleni reddedersen, hele kafana göre şeytan gibi bir şeyleri de getirirsen, bu seni otomatikmen İslam dairesinden ne yapar? Çıkarır. Bu böyledir. Evet Allah bizlere hayır versin, şaşırtmasın, ayaklarımızı kaydırtmasın. Hiç akidevi meseleler şöyle okudunuz mu? Ehli sünnetli, tabi ben benimki de şey yani, abes sorun. Bir mesela kaderiyeyi, bir mutezileyi, bir eşariyi. Şöyle bir bakın, bu fırkaları çıkaran insanlar, İnanın çok akıllı insanlar. Şeytan bunların aklıyla oynamış, akıllarına ne yapmış? Çelmez akmış, mantıklarında ne yapmış? Zihinlerini bulandırmış ve çoğu hafız, düşürü, hadis bilen insanlar ve bunların bu meziyetlerinden arkalarından birçok insan ne yapmış? Gitmesine sebep olmuştur. Ama o gidenler de aynı koyun psikolojisi gibi. Hani... Koyun gitmiş gitmiş. Tam uçurumun kenarına aşağı bir bakmış. Uuuuh. Her taraf yemyeşil. Dememiş ki ben buradan düşersem ölürüm yok. Atlamış. Aynen bu tip asalakların, bu tip salakların, bu tip yoldan çıkanların peşinde gidenler de aynı. Hiç düşünmeden bu doğruyu biliyor. Bu doğruyu bir şey yapıyor, okuyor. Bu doğruyu yaşıyor diyerek ne yapıyor? Gidiyor. Ama hiç bakmıyor. Ya birisi ihtilaf ettiğinde, birisi yanlış yaptığında, acaba nereye gideceğiz? Bak demin zikrettik. İbn Ömer geliyor, İbn Abbas'a ne diyor? Halife Ebu Bekir, babam Ömer, neyi yasakladı? Demedi. Kim yasakladı? Temetli. Saydığı iki isim, Ali sallatu ve sonra bu ümmetin en hayırlıları. Doğru mu? İtikat bu, Ehli sünnetin itikadı. Peygamberimizden sonra. En hayırlı bu Bekir. Ondan sonra kim? İkisi de temettü hacını ne yapıyor? Sonra kendilerini hatırlatınca ne yapıyorlar? Tövbe ediyorlar. İş bitiyor. İbn Abbas, Allah kendisinden razı olsun. Mutaya helal diyor. Kendisine bunun haram kılındığı anlatılınca ne yapıyor? Vallahi diyor biz ve vesselamın zamanında yapardık diyor ve tövbe ediyor. Bu iş böyledir kardeşler. Hatadan Doğru gelince ne yapılması gerekir? Dönülmesi gerekir. Bu din oyuncak nedir? Değildir. Bir insan günah işleyebilir, 99 kişiyi de öldürebilir değil mi? Bakın bir fahişe kadın kuyuya iner, pabucuyla su çıkarır, Allah ona ne yapar? Rahmet eder. Yeter ki insan iman etsin, Allah Azze ve Celle'yi razı edecek amellerde bulunmaya gayret etsin. Yani bu din Allah'ın dinidir. Onun koyduğu kurallar geçerlidir. Onun dışına hiçbirimiz ne yapamayız? Çıkarmayız. Bu böyledir kardeşlerim. Evet. Ve işlenen hayır da işlenen şer de Allah'a karşı işleniyor. Ha bize burada günah işleyen bir insana karşı nasıl bir şeyi girmemiz gerekir? Nasıl bir tutumda bulunmamız gerekir? Bunun öğrenilmesi ona göre ne yapılması? Hareket edilmesi gerekir. Ha sen çok güzel yapıyorsun, aferin, devam et dersen, kişi arkadaşının dini üzerinedir. Ondaki aynen sana da ne yapar? Sirahiyet eder. Ve her kim bir münker görürse onu ne yapacak? İzal etmeye çalışacak. Aynen Abdullah bin Himar'ın içki içtiğinde, yakalandığında, kendisine hat uygulandığında Sahabeden bir tanesi kendisine ne yapıyor? Lanet ediyor. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Ona lanet etme. Vallahi diyor Allah'ı ve Resulü'nü ne yapıyor? Çok seviyor. Bak işlediği günahın karşılığında da kendisine ne yapılıyor? Hat uygulanıyor. Bu gösteriyor ki kardeşlerim bakın iman küfür meselesinde hassasiyetten durma sebebin bu. Gönlünüze göre hareket etmeyin. Bak diyor. Bak. İman edenle kafir aynı değil. Günah işleyebiliyor ama boynunda İslam bağı olduğu müddetçe kardeşine kafir muamelesi ne yapamıyorsun? Yapamıyorsun. Buna dikkat edin. Yaparsan onun yerine sen geçer. Devam eden rivayete baktığımızda kardeşlerim, yine Cabir bin Abdullah'a Reca bin Hayve soruyor. Günahlardan küfür, şirk veya nifak olarak adlandırdıklarınız var mı diye sordu. Allah'a sığınırız, sadece günahkar müminler derdik cevabını vermiştir. Allah kendisinden razı olsun. Beyhaki diyor ki, aynı manada hadisler bize Ali bin Ebu Talip'ten, Saad bin Ebu Vakkas'dan, Uzeyfe el-Yeman'dan ve başkalarından gelmiştir. Biz bunu eserimizde Bolca zikrettik. Buralara bakacak olursak müminler günahları sebebiyle cehennemde ebedi kalmazlar. Burada itikadımızı anlatıyor kardeşlerim. Ancak orada ne kadar kalacakları bilinmemektedir ki bu da ancak Allah Azze ve Celle'nin bilgisi dahilindedir. Başta şefaata mazhar olanın bile azap görmeyeceği bilinmemektedir. Günahın tehlikesi büyük. Zararı çoktur, Rabbimiz ise merhamettidir, ancak cezası şiddetli ve acı veriklidir. Allah hepimize merhamet etsin. Bakın burası bizim itikadımızdır. Beyhaki'nin naklettiği yukarıdaki rivayetlerden aldığını tekrar edeyim. Dikkatli dinleyin kardeşlerim. Müminler günahları sebebiyle ebedi cehennemde ne yapmayacak? Kalmayacak. Çünkü kalbinde hardal tanesi kadar iman olanda mümindir. Göğsü imanla dolu olanda nedir? İnanan mümin insandır. Günahı nispetinde cehennemde kalacak ama ne kadar kalacağını bizler ne yapmayız? Bilemeyiz. Ancak Allah'a sebebi. Şefaata masal olacak. Ne zaman olacak? Yine biz ne yapamayız? Bilemeyiz. Günahın tehlikesi, büyük zararı yani böyle bile olsa Allah şefaat deyse cennetine tekrarda koysa bu basit bir olay değil diyor yani bunu anlatıyor. Allah bizlere hayır versin. Rabbimiz ise çok merhametlidir. Ancak diyor azabı şiddetli ve acıtır diyor. Burada da ateşi bize ne yapıyor? Hatırlatıyor. Allah kendisinden razı olsun. Evet. Burada bir tanesi şöyle naklediyor, divayetin ziyadeliklerinden, onu okuyayım. Kurtulacağını varsay, ama ne zaman kurtulacaksın diyor. Anladınız mı? Meseleyle ne alakalı? Kurtulacağını varsay, tamam müminsin, ama ne zaman kurtulacaksın diyor. Yani o ateşte ne zaman çıkacaksın diyor. Allah Azze ve Celle hepimize merhamet etsin. Lütfuyla, rahmetiyle bizleri e, yargılasın. Allah Azze ve Celle kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kara olduğu bir günde Allah Azze ve Celle yüzleri ak olanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle cehennemden, cehennem azabından, cehennemin derekelerinden, oraya girecek amelden bizi de nestimizi de beri buyursun. Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşhedene la ilaha illa ente estağfiruke ve töbule. Elhamdülillahi rabbil